cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Arkadaşımızın dediği gibi Allah beni cennete koysun, seni de bana komşu eylesin değil. Hepimizi cennete koysun, birbirimize komşu eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amelleri bizlere sevdirsin. Allah bizlerdeki kötü huyları alsın yerine hayırlarını versin. Amin. Allah Azze ve Celle bizi de eşimizi de çocuklarımızı da neslimizi de kıyamete kadar tevhid ehli ve Rahman'ın dostları eylesin. Amin. Şeytan ve dostlarını bizlere müsallat etmesin. Allah Azze ve Celle içimizdeki iyilikleri öne çıkarsın. Kötülükleri bastırsın. İyilikte yarışan, takvada yarışan samimi kullardan eylesin. Amin. Evet, bu gece Kadir Gecesi'ni aradığımız gecelerin sonu mu? Allah bu gecenin veyahut bu gecelerin hayrını bizlere nasip etsin. Rabbim bizlerden mahrum etmesin. Allah affetmeyi sever, öyleyse ondan aff ve mağfiret dileyelim. Rabbim keremi cömert ve bizleri mağfiret etsin. Allah hepinize ihsanı bol bol versin dünyada ve ahirette yüzü gülenlerden eylesin, kararlarından eylemesin. Allah her türlü kötü akıbetten, kötü kaderden hepimizi korusun. Amin. Evet, bugün sizlere bir ders yapmayı uygun buldum. Konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde orta yolda olma, itidal üzerine olma. Biliyorsunuz İslam dini vasat bir ümmettir. İfratta ve tefritte değil, ortada gitme, orta yolda olma, istikamet üzerine olma dinidir. Ve her namazda okumamızın mecbur olduğu bir sure var. Hangi sure bu? Fatiha. Her fatihada sonuna doğru bir dua yaparız. Ne deriz? kazaba uğrayanların veya dalalette olanların yolunda değil. Yani sıratı müstakimde olma. Ve Fatiha'yı okumayanın namazı nedir? Yani Fatiha'nın anlamını, vakasını düşünmeyen adamın da hayatında istikamet yoktur. Evet. Düşünün şimdi Papağan. Bir şeyler öğretiyorlar. Ne diyor? Baba diyor, anne diyor, ne diyorsanız ne yapıyor, onu diyor. Papan konuştu mu insanlara? Ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Ama papan konuştuğu şeyin farkında mı? Bilinçli mi? Ama bizlerin söylediği sözün farkında olan ne olması? İnsanlar olmamız gerekir. Mesela bir insan birine yalan söylediğinde karşıdaki yalanı yakaladığında nasıl davranır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanda iki haslet asla bir araya gelmez diyor. Birisi hainlik diyor. İkincisi de yalancılıktır diyor. Hain ve yalancı olan bir insan asla sizin dostunuz olamaz. Olursa siz de hain olursunuz. Olursa siz de yalancı olursunuz. Asla diyor. Bukhari'nin naklettiği rivayette Asladır. Öyleyse insan önce kendine yalancı olmayacak. Söylediğinle ne yapacak? Bir olacak. Fısk nedir bilir misiniz? Fısk. Sözden amelin birbirine ters düşmesidir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Taberi'nin çok güzel bir tefsiri vardır. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Geçen günlerden bir kitap tavsiye dediydin. İsmi neydi hatırlayamadım. Bende yok dedin. Şeytanın tuzakları ondan kurtuluşuyorlar. İbn-i el-Cevzi. Onun halinde bir daha yazdı. Orada İmam Taberi fıskı anlatırken ki 8 ve 23. ayetlerde Bakara suresinin ne anlatılıyordu burada? 8 ve 23. 6 8. ayet ne diyor mesela? Ellerine yuklumuna koyuyor. Evet. Orada İmam Taberi birçok kavramları anlatır. Bu kavramı da anlatırken fıskı fare bulunduğu delikten dışarı çıktı. Fasıkçık. Yani mümin Allah'ın emrini bildi dışına çıktı. Veyahut kurt kabuğu yerdi Yerinden dışarı çıktı. Yani nifak sözle amelin birbirine nedir? Zıt olmasıdır. Söz inandık. Kalp tasdik ediyor. Dil ikrar ediyor, ediyor şahadet ediyor ama azalar ne yapıyor? Yalanlıyor. İşte buna ne deniyor İslam'da? Fısk deniyor. Mümin kimdi? İman eden, imanının gereği amel eden. Sözüne ters düşen bir amelinin olmaması. İşte Allah kendisinden razı olsun imamlar bir meseleyi anlatmak için herkesin anlayışını kolaylaştıracak ne yapıyor? Örnekler sunuyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmiyle amel etmeyen alemin misalini anlatırken ne diyor? Şu yanan kandil'e benzetiyor. Yani şimdi oturduğumuz yeri mumla ışıttığımızı farz edelim. Mum ne yapar? Işıtırken aynı zamanda kendi ne oluyor? Bitiyor. Var mı bir faydası? Yok. İşte aynen bu ne yapar? Kandile benzer diyor. İşte bugün konumuz orta yol. Orta yolda da 3 tane kelimemiz var. İfrat, tefrit ve itidaf. İfrat nedir? İtidaf. Bakın. Tefrit Tefrit ifratın zıttır. İfrat istikamet çizgisini aşma. Tefrit yapmaya muktedir olmakla beraber aşırı gevşeklik. Sorumsuzluk. İtidalsa ifrat ve tefritin ortak Konumuz bunun üzerine. İfrat ve tefrit de dinimizde şu kelimeler geçmiştir. Kavram olarak Biraz ağır ama ben ağırlaştırmadan geçeyim. Kasıt, iktisat, istikamet, sedat, murakebe, vasat, kısıt ve adıl. Hangilerini tanıyorsunuz? Bir alalım. Alalım. Kasıt. Birine veya bir şeye yönelmek herhangi bir konuda ifrat ve tefrete kaçmayıp ılımlı hareket etme. Mutedil davranmaya denir. İktisatsa, evet kasıt. Herhangi bir hususta ifrat ve tefride düşmeden itidal üzerine harcamaya denir. İstikamet, herhangi bir şeyin doğru düzgün ve kişinin gidişatında mut olması. Yani yalta yapmaması. Sedat, doğru olma, söz ve fiilde doğruya yönelme. Hal ve davranışlarda doğruya gitme. Murakabe, yaklaşma, yaklaştırma, birine güzel söz söyleyip, aşırılığı terk edip ölçülü davranma. Hem güzel yaklaşma, hem de güzel yaklaştırma. Vakat, orta, normal davranma, kısıt, adaletli olma, adaletle hükmetme, adil, adil davranma ve insanlara, Adaletli davranmak, insaflı muamele. Evet. Bunlar dinimizin kelimeleri. Öğrendik mi? Öğrendim inşallah. Ben bilmiyordun sen bunları. Arapçalarını bilmeyebilirsiniz ama bunlar bizim dinimizin nedir? Sevinleridir. Konuşurken ne yapacağız? Muhtedir olacağız. Harcamada ne yapacağız? Mutedir olacağız. Yani ne eli sıkı ne cimri, ne müsrif, ne istahta. Neden? Çünkü diyor, dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar mahşerden ne yapılmayacak? Ayrılmayacak. Bir, ömrünü nerede tükettin? İki, gençliğini nerede harcadın? Üç, nereden kazandın? Nerede harcadın? Dört. ilmiyle ne yaptık? Açalım mı biraz bunu? Amin. Mesela ilmi açayım. Bir susamdan diyor kaç gram yağ çıkarı? Bunun hesabını bilecekler. Ama dinlerini ne yapacaklar? İhmal edecekler diyor. Maalesef. Veyahut malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Buna neyi örnek getirebiliriz? Neyse, yani bunların hesabını insan ne yapacak? Verecek. Şimdi Peygamberimizin sünnetinde hadislerde gelen orta yolla alakalı kelimeler var. Onları verip konulara gireyim. Birincisi, sekinet. Orta yolda kullanılan kelime. Ne demek sekinet? Sakinlik, gönül huzuru. Taşkınlık değil. Niye insan taşkın olur Erda? Haset olursa bir insanda ne yapar? Taşkın olur. taşkın olur. Dünyalık emeli fazla olursa ne olur? Gönül huzuru olmaz. Yani herhangi bir şeye kadına, dünyaya veya insana bir şeye meylettiği zaman insanda ne olur? Gönül huzuru sekin et, olmaz. Öyleyse her konuda bize ne yapacak? Sekin et. Neye bakarsan bak gözün sana ne yapacak? Hasetlen geri gelir diyor. Allah Resulü çok sevdiği sahabesinin dünya malına şöyle iştahla baktığını görünce dönür diyor ki neye bakarsan bak bir gün gözün sana hasetlen geri dönecektir. Yani öleceğin bunlar ne yapacak? Kalacak. Burada ne yapıyor? Ölümü çokça anın. Ağzın lezzetini ne yapar? Keser diyor. Evet. Vakar. Nedir vakaremde? Ağırbaşlılık. Ağırbaşlılık. Bu da nedir? Vasattır. Bunun bozan nedir? Ağırbaşlı değildir adam. Her şeye karışır. Şamar yer oturur. Ama... Atalarımız ne der? köşe taşı yapsınlar der. Geri yanını biliyorsunuz zaten. Evet, tedbir. Nedir tedbir Kamil? İhtiyatlı davranma. İhtiyatlı hareket etme. Yani her şeye birden dağıtsan iflas edebilirsin. Veyahut bir yola gidiyorsun ne yapamazsın? Ehline ne yapacaksın? Soracaksın. Kaybolup gidebilirsin. Veyahut ateş içine gidebilirsin. İhtiyatlı davranma. Evet. Başka? İhsan. Ne demek ihsan? İhsan iyilikte. Evet. İyilikte bulunmak. Bu da nedir? <gülüyor> Vasat orta yol kelimelerinde bir tanesi toplumda dengeyi sağlar. İyilik yapmadığın zaman insanlar ne yapar? Zenginse haset eder. Malı çocukları varsa onlara ne yapar? Düşmanlık eder. Ama iyilik yaptığında köle olarak tutsan o kadar sana hizmet etmez. Aleyküm selam. Kavam. Kavam belki yabancı olabilirsiniz. Türkçesi itidaldır. İtidal üzerine. Tevazu. Nedir tevazu? Alçak gönüllü olmalı. Evet. Nedir alçak gönüllü olma? Nasıl izah edersiniz? Şimdi, baklar, Sana birisi yanlışlık yaptığında af yolunu tutma. tutma. Hemen hataya hatayla cevap vermeme. Yani eğer birisi hakikaten alçak gönüllüyse ben bir yanlış yaptım. Hemen ilişkiyi atmama? kesmem. Ne yapacak? Olur. Belki onun kötü bir saatine gelmiştir bu insandır, hayırlı dosttur diyecek. İyilikleri silmeme. Mankörlük yapmama. Aksine dostluğunu daha da pekiştirme. Çünkü insandan her zaman hata ne yapabilir, gelebilir. Ama biz Müslümanlarda ne var? Hemen selam pamuk iptli. Çak çakma şşt, gitsin. etsin. mi? O da açılır göre değişir, yani ama... değiş, kişiye göre değişir. Yok yani, Mesela alacağım var, alacaklı olduğum kişi mesela namaz zamanı veya farz abi. Yani bunlara göre değişiyor. Veya da birinin aramaceğim, var, selam verdim. "Gün merhaba." hiç acele etmiyim. Evet. Doğru. <gülüyor> evet. Tabi, dediği gibi iki tarafında e, aşırı olmayacak, İfratta ve tefrette olmayacaksın. <gülüyor> Af bu da orta yoldur. Af neden orta yoldadır? Allah bile yapılan günahları birden ne yapmıyor? Günahımızı Cezalandırmıyor. Yani. Bir ayeti kerime var. Ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Aflan alakalı. Af emret. Çözüme. Cahillerden yüz çevir. Sen af yolunu tuttur. Hangi ayet? Arapça. Arapça, Arapça. Hangi ayet? ayet? Furanda dair. Furanda bir ayet. Fusilet'le ilgili. He? Fusilet'le ilgili. Değil. Fusilet'te ne var? Niye? Sana kötülük yapan birine sen iyilik yap. Bir de bakmışsın ki dostun ol vermiş. Şenden anlamaydı. Tatlış böyle olamıyor. He? Olsun düşerim. Süle. daha Araf. Evet, tamam. ev evet. Nedir kilim? Evet, nefse hakimiyet ile hareket etme. İnşallah. Sahabenin birisi geliyor diyor ki sende, Allah Resuluna diyor ki sende diyor iki hasret var. Allah çok seviyordur. ile hilimle hareket etme. Yani düşünerek ve nefse hakim olma. Kendini tutma. Halim hilim aynı mı? Aynı. Rıfk. Nedir rıfk? Rıfk. rıfk. Yumuşak Nazik, yumuşak olma. Tabi rıfkı da rıfk oradan. Evet. Rahmet. Nedir rahmet? Acımak. Merhamet etmek. Bu da nedir? Küçüklere merhamet etmeyen, büyüğüne de saygı göstermeyen nedir? Bizden değildir. Bu saydığımız ne kelimeleriydi? İktidar İktidarla alakalı Peygamberimizin sünnetinde gelen neler? Kelimelerdir. Tahfif ne demek? <gülüyor> evet. Hafiflemek. Yani <gülüyor> hafifletmek. Karşıdakinin e, müşkülatını kolaylaştırmak. Yükünü almak. Zorlaştırmamak. Onu ağır bir yük vurmamak. Evet. itmina, sukun bulmak, huzur bulmak. Kanaat, kanaat etme. Teenni temkinli davranma. Düşünerek etmemek. hareket etme, acele etmeme. Peki teysu ne demek? Ne? Teysu kolaylaştırın. kolaylaştırın. Zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin, diyor. Nerede diyor bir rivayeti? Bukhari Dev diye hadis kitabını sormadı. Yani Hangi olaya binayet? Mescid-i Bevle'den. Saberinin abı uzatmasınlar. Hayır, Mescid-i Bevle'den. Mescid-i Bevle'de mi? Mescid-i Bevle'de değil. E? Ama sahabeler, e, burası meşgit saldırırken ya da esneferken... Sahabeler al, birine saldırıyorlar mı? Sahabenin birini... Sahabenin birini... Konumuz e, e, itidal. Konuşurken de itidal olur musunuz? Yani itidal. İtidal ve şoklara değil miydi? Sahabenin birinin namazı uzatıp da birini tekledip edip Ey onları, muaz, sen kitleci diyor. O değil. O değil. Bedevinin birisi Mescid'de ben de diyor, sildim oldum yok. Medine'nin yakınlarında yol ağzında deve sulayan bir kavim var. Oraya Muaz yatsıyı kıldıktan sonra onlara da yat kıldırmak üzere görevlendiriyor. Onların işleri biraz geç bitiyor. Evet. Selam. Selam. Muaz'da gidiyor. Orada Bakara suresini okuyunca adamın birisi şey yapıyor. <gülüyor> evet. Bedevi'nin birisi mescitte Kafir bir köşeye bevlediyorsun. Bevledince sahabeler ne yapmıyor? Hareketi hoş görmüyor. Fakat hoş görmese bile bir insanın yaptığı ameli onu nasıl anlatırsınız kötü olduğunu? Mesela birisi kalksa şimdi bir yere beveltmeye çalışsa ne yaparsınız? Birinci dilimetleği böyle yapıyor. dedi. Bilmediği dil meseleyi evet. anlayacağı dilden cehaletini gider. Anlayacağı dilden yani göverir. Mesela Suayat var kardeşim buraya bevelti, git Suayat bevelti. Salim olmaz mı? Abi ben size bir şey anlatayım bundan. Evet. Evet. Dört dört gibi iptal açtığımız zamanlarda, kışın kışın o zaman tabii dörtte dört dükkana eve gitmediğimiz için güveş yapıyoruz, evet. her dükkanın önünde bir güveş, evet, ee, onu insan yiyor, kaldırıyor, namaz ediyor. normal yedi buçaya kadar yine iş isteyeceğiz, devam evet. Böyle yemek yaptık, babam da ordaydı, babam da biraz böyle iptal evet. dışıydı, biraz leşit. Dükkanın kapısının önünde güvecimizin önündeki folyoyu açtık ki daha 10 dakika falan var biraz soğusun diye. Bir tane böyle hani popolar denilen tipli mayanlar vardır ya böyle köklü, mak makyajcı falan filan. Böyle Hı, 65 de. yaşlarında falan böyle kaldı yani tam bir popolar çıktı. Geldi bizim için önünden sigarayı aldı, sigarayı tak, güvenin ya yani güveci baktığında bir şeyin için attı. Ramazan gibi çarşı hizmetleri açıyor, bir de tuttu güveci içine attı. Şimdi babamın tutmasından öldürecektir. <gülüyor> şimdi ne? Çarşıda şey yaptı, gitti. Bunu nasıl anlatabildi abi? Yani ne diyebiliriz hizmeti boyunda? Allah <gülüyor> Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şimdi düşünün, bir yemeğe birisi sigara atıyor, bir de mescitte birisi bevle diyor. Hangisi daha ağır? Daha, de, mescid daha. daha. Mescid As daha. O, <gülüyor> daha. Bakışa <gülüyor> göre değişir. Karnı aç adamı. Bakışa göre değişir. İkisi de, ağır İkisi de çok ağır. Çünkü Ama biri nimet, biri mescit. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam durun diyor. Adamı çağırıyor. Ve adam, mescitler secde etme yeri ve Allah'ı zikretme yeri. Anladın mı diyor. Anladım diyor. Adam anlamamış. Dönüyor bu sefer ashabına. Kim döverim dedi. Kim anlayacağı dilen konuşurum demişti. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Allah Huzur verin. Nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Olay çözüldü mü? O halen bir daha devleder der mi? Niye etmez? Niye etmez? Çünkü mescidin kaza-i hacet yeri, necaset yeri olmadığını öğrendi. Ne yeriymiş mescit? Allah'a sevde etme ve Allah'ın zikretme yeriymiş. Yani onun dışında bir yer değilmiş. Anladın mı diyor? Anladım diyor. Yani kafa sallıyor. O anlayınca problem orada halloldu. oldu. Kime döndü? Amin. Yani sigara da atsa bet Yani demin anlattığım gibi giderlerken bir aile çocuk bakıyor kedi bir şeyler yiyor. Aa diyor anne diyor bak diyor kedi diyor oruç yiyor. Oğlum hayvanlar oruç tutmaz ki diyor. Evet. İtidalda nerede kaldık? Kolaylaştırmada. Evet. Tamam. tamam. Tahir. Tahir ne demek? Muhayyer kılmak. Yani Ayşe annemiz diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyde diyor, karşı karşıya kaldığında neyi seçerdi? Kolay olanı seçerdi. Niye? Kendisine farz yani ümmete kolay var, var. Biz de muhayyer olduğumuzda ne yapacağız? Kulaylı, Kulaylı. Evet. Tedriç ne demek? Aşamalı. Aşamalı. Alıştırma. Sındırma. Mesela çocuklar 7 yaşına gelince ne yapın diyor. Tafir. 10 yaşına gelince yani alıştırma veyahut kadınlar serkeşlik yaptı. Kocasına itaat etmiyorsa ne yapın? Dur lan o, bir dövmeye o, gitme o, hemen. Yatağınızı ayırın. Ona nasihat edin. Olmadı hafifçe evet. dövün. Ağabey, Ağabey 99 zaten sen ak ah ve kolaylık, kolaylık yolunu benimle. Tut. Cahillerden, Cahillerden yüz çevir. Evet onu sordum. Cahillerden olma demiyor. Cahillerden yüz çevir. 100 100 çevir. Evet. Olmayla yüz çevirinden farklı. Kolay olmadır. Cenab-ı Allah değerlendiriyor değil mi? Evet. E, ak yolunu yol, kolaylık sağlar. Evet. Evet başka nerede kaldık? Sıcırdır oldu mu? Musa Maha. Musa Mahalı Allah Zorluk çıkarmama. Sıcıcız aşağılı davranmayı açıklamaktı mı? Alıştırma dedi mi? Namazdan geldik müsallim. Kafan gitmiş o zaman bir tarafa. Rüssat nedir rüssat? Yol verme. Yol verme. Hı hı. Beş vakit namazı var. Selef demi. Çay selef? ceminden selef ceminden bilinir diye bir atasözü icat edildi işte bu yüzden. Cem. Ruhsat nedir? Hafifleştirme. Yani kolaylaştırma. Asıl olan nedir? Namazı vaktinde kılma. Ruhsat nedir? Cem olarak nedir? Kılabilirsin. Ayakta kılamıyorsan Doğru. oturarak kılabilirsin. Oturarak kılanmıyorsa yani üzerine, yan üzerine veyahut ima veya Veyahut da Allah Resulü bir gün Vesselam, falan nerede diyor ey Allah'ın Resulü hasta. Hadi gidelim diyor. Ziyaret edelim. Gidiyorlar. Sahabe bir kütük koymuş. Kütüğün üzerine yastık yorgan koymuş. Böyle namaz kılarken ona yatıyor, kalkıyor. Bakın, ihtaba bakın, itidala bakın. Bu adam ne yapıyor diyor. Sen ne yapıyorsun? Yok. Ayarlarında işte hasta, ayağa kalkamıyor. İşte rüküsünün secdesini böyle yap. Yani yorgana, yastığa eğilecek. Ayakta kılabilen namazı ne yapsın? Evet. Ayakta kılsın. Kılamayan oturarak kılsın. Kılamayan imayla kılsın. Kaldırın bunları diyor. Evet, mescide gelir Müminlerin annelerinden Zeynep bin Caşil son zaman dizleri çok ağrıyordu. Kalkanmıyordu. Kalkabilmek için mescidin direklerine ipler bağlamış. Yani kıyama kalkabilmek için. Onlara tutup ayağa kalkıyor. Allah Resulü direkteki ipleri görüyor. Bu nedir diyor. Hey Allah'ın Resulü işte falan bunları bağladı. Kıyama kalkmak için ne yapıyor? Bunlardan tutuyor. Ayakta kalabilen ayakta kılsın. Kılamayan oturarak kılsın. Kılamayan imayla çözümün alır Ruhsat neymiş? Kolaylık. Yani onda hafifletme. Veya çoraba mest yapabilirsiniz. Veyahut seferdesin orucu ne yapabilirsin? Yiyelim. Emzikli, hasta ne yapabilir? Ruhsat bunlarda nedir? Var. f ne demek? Ve... vefas, zenginlik manasında. Evet. İnanç da, itidal da birçok konulara ayrılıyor kardeşler. Mesela niyette itidal. Niyette itidal nasıl olur? Niyet yaptığımız zaman biz namazda e, dillen yaparız, kalben yaparız. Kalben yaparız. olarak niyet var mıdır? Var var. Namazda yoktur. Haçta vardır. Ama onun dışında nedir? Yoktur. Fakat bizim toplumumuzda ne yapıyorlar kardeşler? Dördüm divana, uydum Kur'an'a, yönüm kıble, kıblem Kabe'ye karşı. Ya çoğaltıyorlar da lafı ne yapıyorlar? Çoğaltıyorlar. Halbuki mesela cuma günü camiye doğru gidiyorsun. Birisi sordu. İhan nereye gidiyorsun? Camiye. Cami. Hangi namaza dönmeye gerek var mı? Vakti belli. Adam niyetlenmiş ne yapıyor? Gidiyor, bitmiştir Cuma namazına. Yani Cuma namazına dururken sen akşam namazına niyet edebilir misin? Mümkün değil. Çünkü senin kalkış, gidiş niyetinden e, amelin nedir? Odur ve niyet de kalben yapılır, sesli olarak. Ne yapılmaz? Yapılmaz. Ama niyette de aşırı gitmeler nedir? Vardır. İtidalı neymiş? Kalb. Evet. Erkan ve adaba riayet. Namazı ele alalım. Ramazan ayındayız. Ümmet nereye gidiyor? Teravide. En çabuk kıldıran jel imamlara gidiyor. Peki namazda itidal nedir? Allah Resulü bir gün ve Selam mescide geliyor. Bir sahabe de namazı kılıyor, geliyor, selam veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selamını almıyor. Sen diyor git, namazı kıl da gel. Allah razı olsun. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Adam nasıl kılıyor? Tavuk yediği gibi. Böyle gidiyor, kalkıyor. Ömrük, hareketler otomatiğe bağlanmış. Adam üç ya da dört kere geliyor, selam veriyor. Allah Resulü ne yapıyor? Almıyor. Adam üçüncüde ya da dördüncüde diyor ki, vallahi diyor benim elimden başka bir şey ne yapmaz? Gelmez. Bildiğim bu. Allah Resulü diyor ki ve vesselam kıyamda durduğunda bütün azaların durana kadar ne yap? Kalk. Rukiye gittiğinde bütün azaların oturana kadar. Kalktığında bütün azaların. Yani tüm rükümde azaların ne yapsın? Otursun. Bu şekilde ne yap? Kıl. Şayet diyor o şekilde amel ederek ölseydin Muhammed'in dininden başka bir din üzerine ne yapardın? Ölürdün. Demek ki bir insanın namaz kılış şekli de akıbetini ne yapıyormuş? Gösteriyor. Onun için namazınıza ne yapın? Çok dikkat edin. Yine namazdaki itidarlardan birisi nedir? Müminler namazı ne yapar? Vaktinde kılar. Allah'ı çok zikreder. Karga gibi ne yapmaz? Emiklemez. Namazda tilki gibi sağa sola ne yapmaz? Bakmaz. Üşenerek kılmaz. Gösteriş için hiç kılmaz. Evet. Ve yine nafilelerine ne yapar? Çok dikkat eder. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Amin. Yine itidalda, ibadetlerde veya bu Erkan ve Adab'ına riayette mesela haç olayını ele alalım. Arafat'ta ve Müzdelife'de gecelemek var mıdır? Var. Vardır. vardır. Peki bugün ne yapıyorlar? otellerde yatıyorlar. Ya orada vakfıya durduk mu tamam haccın menasıkı yerine geldi. Ne Ne yapıyor? Mekke'ye geri geliyorlar, otelde kalıp gidiyorlar. Oluyor mu? İtidal mı? Yok. Neden yok? Neden yok? E sen oraya turist Ömer diye gitmedin ki. Hacı Ömer diye gittin. E hacca gidiyorsan haçta nedir? Meşakkattir. Aleyküm selam. Ve haçta bütün amellerinden yani bütün kötü hasretlerinden sıyrılıp gelme var. Yani bunu ne yapacaksın? Haccın şeyine de adabına riayet edeceksin. Onun dışında oruçta itidal var mı? Erkam'la riayet nedir? Her şeyde orta yol nedir? Kur'an ve sünnete sarılmadır. Bugün sahuru geciktirerek ta tepesi, gün tepelerine inen yok mu? Var. Bunlar oruç mu tutuyor? Tutuyor diyorlar. Peki iftarda vakit gelmeden oruç açanlar var mı? Var, var. Var. Bunlar itidar üzerine mi? Yok. Değil. Bunlar kendi kendilerine aç bırakıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Peki İslam'ın binası sayılırken oruç İslam'ın binasından değil mi? Evet. Demek ki İslam'larını yıkıyorlar. Evet. Allah hepimize hayır versin. İtidal üzerine hareket etmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki kardeşler, insan bulunduğu halden başka bir şeyi görmeyince kendi halini ne yapmıyor? Anlamıyor. Düşünün şimdi Arabistan'daki, çöldeki çalışan bir adamdaki dayanıklılığa bakın ki arkadaşımız orada çalıştı geldi. Evet, Allah Resulü'nün zamanını düşünün. Çöl iklimi, klima yok, bir şey yok. Onlar oruca dayanıyor muydu? Dayanıyordu. Veyahut 21 saat, 22 saat oruç tutan ülkeler yok mu? Var. Ne yapacak bunlar? Dayanamıyoruz diye bozacaklar mı? İman varsa imkanda nedir? Vardır. İman da neyi getirir? Teslimiyeti getirir. Aklın girdiği yerde itidal ne yapar? Bozulur. Ve imanda her zaman ne vardır? Delil vardır. Akıldaysa ne vardır? Aklıda nefis, enaniyetçilik vardır. Eğer delile uyuyorsan aklı ne yapacaksın? Bir köşeye koyacaksın. Aklı dini anlamada yoracaksın. Evet. Ama bir adam efsunlanmış da cinlenmişse ne yapar? Hacı Bayram'a geldiniz mi? Deliler var, cinliler. Ne yapıyorlar? İş gördünüz mü? Sürekli konuşurlar. bu nerede bulurlar bu kadar lafı diye şöyle bakarsın İnan boş bir laf da konuşmuyorlar. Olan... Habire konuşurlar. Ama cinlidir bunlar. Bazen doğru konuşurlar. Bazen ne yaparlar? Saptırırlar. okuyacak geçecek. Sözüne itibar etmiyor. Cinlice başka bir şey değil. Evet. Yine ibadetlerde takat, güç yetiştirebilmedir. Müslüman ne yapacak? Taşıyamayacağı yükün altına girmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl olur? Bir şey olduğunda ben yaparım. Bir şey olduğunda ben ederim. Atılmayacak diyor. Her şeye atılır. Gücü yetmez. Zamanı yetmez. O da ne olur? mahkum Mahcub olur. Diyor. Yapabileceğin işe kalkışacaksın diyor. Yapamayacağına ne yaparsın? Oturacaksın. Zamanın Yani onu yapacak güç vardır ama zamanın yoktur zamanın vardır gücün yoktur onun için hem zamanın hem de ne olacak gücün olursa o işe yetişeceksin veyahut e, yolculukta Allah Resulü orucu ne yapıyor yani ayette de hadiste de bozma şeyi nedir vardır bir seferdeyken çadırlar kurulacak birçok iş var Oruç tutanlar ellerini bile ne yapamıyor, kaldıramıyor. Orucu yiyenler ne yapıyor? Hizmetim. Bütün hizmetleri yapıyor. Allah Resulü ne diyor? Ali sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü mümin, zayıf müminde daha hayırlıdır. Diyor. Yani eğer bir yerde kalan yapılacak umumen bir <gülüyor> iş varsa, senin onu ne yapma? Tercih etmen normalde gerekir. Mı? Ama seferde normalde değil. Normalde. Yine. Adam ayakta duramıyor, ayakta namaz kılmaya çalışıyor. Gücü yetmiyor, rükunları tam yapmaya çalışıyor. Bu nedir kendisine? Eziyet, eziyet Allah senin sana eziyet etmeni istemiyor ki. Sana ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor. Takat güç yetiştireceğini yapacaksın. Falan günde diyor, yüz zekat namaz var diyor. Veya diyor pazartesi şu, salı bu, çarşamba bu. Perşembe şu şu kadar namazlar diyor. İhya-ül-ümittin açarsanız görürsünüz bir sürü. Yani bir hesaplayın. Adamın ne yatmaya ne kalkmaya, ne aile hayatına, ne iş hayatına hiçbir şey ne atmıyor? Kalmıyor. E bu ibadet değil ki. Allah Resulünün yaptığı ibadetlerden razı olmuş. Sen o kadar yap, cenneti ne yaparsın? Bulursun. O kadar. Onun dışındaki zaten nedir? Vidattır. Sana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Demek ki itidal neymiş? Takat, güç yetiştirebileceğini. Evet. Yine huşu ve huşu açısından zamanlamanın önemi. Namaz kılacaksınız. Yemek gelmiş konmuş. Ne yaparsınız? Yemek yerine yaz. Yer. Huşuyu bozacak hareket. Ne yapmayacak? Yapmayacak. Kazayı hacet sıkıştırmış. Namaz ne yapmayın? Kalmayın, Uykulusunuz. Namaza ne atmayın, Durmayayım. Durmayın. Yani huşuyu bozacak hiçbir hareketi yapmayacaksınız? Evet. Yapmayacaksınız ki namazınız veya ibadetiniz nedir? Mahbul olsun. İtidal anladınız mı? Her alana ne yapmış bu? Girmiş. Yine ibadetlerde birliktelik. Düşünün şimdi ben Kadir gecesini arıyorum deyip evde otursanız kaç dakika oturursunuz? Ben bir bir <gülüyor> biraz okuyamadım. Demek ki cemaatle beraberde ne var? Rahmet var. Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişi de nedir? <gülüyor> Birliktedir. Düşün şimdi birlikte buraya geliyorsunuz. Hayır konuşarak gelirsiniz. Beraber gidiyorsunuz hayır konuşarak gidersiniz. Aldığınız hayırları müzakere edersiniz. Tek başına gidiyorsun ya müzik açar, ya telefon alır, kendi canını tehlikeye atar veyahut olumsuz şeyler ama iki ve üçse, cemaatsa çok farklı ortamlar ne yapıyor? Gündeme gelebilir. Evet. Demek ki cemaatta, ibadetlerde birliktelik insana her zaman ne yapıyor? Hayır kazanır. Bu da nedir? İtidallı olma. Evet. İbadetlerde taharette itidal uygulamalar. Taharette itidal. Mesela günümüzde Allah'a hamdolsun, Allah bizlere birçok imkan vermiş. Evet. Allah Resulü'nün zamanında taharetlenme nasıldı? Taşla ne yapılırdı? İstincal yapılırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize birçok neler var sözleri var. Hatta Ayşe annemiz bir kavmi övererek diyor ki ne iyi insanlar diyor. İstinca edince bir de suyla ne yapıyorlar temizleniyorlar diyor. Bakın itidallı olma derken vücut temizliğine de ne yapacak insan dikkat edecek. Başka İsrail oğullarından bir tanesi elbisesinin kaçasına bevil isabet ediyor. Ne yapıyor? Kefiyor. Orayı kesiyor. Kavumu ne yapıyor? Ayıplıyor. Ayıplıyor. Engellemeye çalışıyor ama onlar helak oluyor. Belir nedir? Kabir azabına Ecik. sebeptir. Öyleyse yine temizlikte bevle derken insan bevle ne yapacak? Ecik. Çok dikkat edecek. Ayakta veya oturarak yaptığında buna çok dikkat edecek. Bebir kabir azabına sebep içerisinde mahşerde ibadetlerin iptaline sebep mi diyorsun? yok kabir azabına sebep kabir azabına sebep amel iptal eden ziyadır imanı iptal eden şirktir evet abdest ve gusulde itidal o nasıl olur? Mesle Mesle Mesle Mesle Mesle Temmülle vesveseden aldıysanız vesveseden de alalım. Olmadı değil bir daha de Mesela Allah Resulü Ali Resulü Aleyhisselam çok okun. Bevlettiniz yerde ne yapmayın, kustetmeyin vesvesenin çoğu nedir, ondandır diyor. Bakın şimdi benim başıma çok geldiği için diyorum. Hacı bayramda olunca sakallı olunca önüne gelen gelip soru soruyor. Şimdi bir tanesi geldi diyor ki ben diyor. Banyo yaptığım yerle tuvalet aynı yerde. Ben burada diyor kusur alabilir miyim? Alabilirsin diyor. Ama diyor her taraf şey diyor tuvalet. Alma diyor. Ama başka yerim yok diyor. O zaman al diyor. Anladınız mı meseleyi? Ama diyor hem al diyor hem de alma diyor. Başka yerim var mı diyor? Yok. Al diyor. Ama diyor tuvalet. Alma o zaman. Başka yerim yok. O zaman yok diyorum. Yani vesvesenin kaynağı insanın kendisinde anlatabildim. Mi? Çoğundandır diyor. Ruhut abdest aldın mı almadın mı? Bozdun mu bozmadın mı? Ne diyor dinimiz? İfrata tefrite ne yapmak gitmez. Var kabul ettir. Evet. Bozdun mu bozmadın? Mı? Evet. Bozmadım kabul ettir. Niye? Evet. Çünkü Müslüman için en önemli şey dirayetli olmasıdır. Evhamlı, vesveseli bir Müslüman hiçbir işe yaramaz. Çünkü şeytan onu esir almış. Sağlıklı düşünemez. Sağlıklı hareket edemez. Kendisine bir sır saklasan onu bile ne yapar? Unutur. Ne zaman dediydin ki der. Söyledim Çünkü bileyim. evhamlı vesvesel adam bir şey hatırlamaz ki. Anlatabildim mi? Yani abdest alıyorsun, deniz kenarında bile olsa evet. ne yapacaksın? İstaf etmeyin diyor. Nerede bu? bu Uyuyor. Bahar uyuyor ya. Yani. Allah'a <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor 3 avuçlu ona yeterdi diyor Ebu Kureyre. Biri diyor ki benim saçlarım diyor omuzlarıma kadar 12 senikinden de uzun diyor. 3 avuçluyla gusül Evet. Komple olarak çıkıyor. Burada bir Hayır. yani herhalde az olan israfa dikkat çekmek için mi bu? Ee, Ates ve gusül batlarına bakarsanız kardeşler <gülüyor> orada sular ve hükümleri diye bir batlar var. Hiç gördünüz mü? <gülüyor> yani Örtü vermiş çünkü bende oca batlar İşte hayız bezleri atılıyor, leş var, kokusu değişmemişse, tadı değişmemişse evet. ölçüler var. Allah'a ne kadar hamdetsek azdır. Bugün gürül gürür çeşmelerimizde, musluklarımızda sular akıyor. Ama bir zamanlar sular yoktu arkadaşlar. Ve insanlar hem hayvanları oradan e, suyunu tedarik ediyor, hem içme suları, hem de abdest kusur sularıydı. Ama bugün Allah'a hamdolsun, bize Rabbimiz birçok nimetler vermiş. Ne kadar hamdetsek etsek azdır. Ama şu yaşadığımız asırda bile bu imkanlara sahip olmayan diye nice insanlar var.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 Millet diyor kuyruğa girdi diyor. Bu sefer geldiler diyor kapattırdılar oradaki yetkililer diyor. Kendiniz kullanacaksanız kullanın, vermeyin, düzeni bozmayın dediler diyor. Yani öyle orada bayağı bir sıkıntı var ama burada öyleyse nerede olursan ol, deniz kenarında bile olsa ne yap? İtidar. Yani. İstafa ne yapmayın? Gitmeyin. Evet. Bunu anladık mı? Evet. Hafif tarifler, su almanızı çıkartacağım. Evet. Su var, atıyor diye kesmi, kafada öyle değil mi Abdullah? Evet. Allah rşılın evet. istenatı İslam'ın farak diye bir tası vardı. O tasa bir su koyar, azlık bir tas. Şöyle. Ondan döker, elini güzelce yıkar, ondan sonra avuçlan ağzına, burnuna, oradan alır yüzüne, oradan alır dirseklerine, oradan alın kafasına komple mest eder, oradan alın ayaklarını yıkar, ondan sonra oradan arta alan suyu ayağa kalkar, içer ve ölümden başka her derde devadır derdir. E şimdi musluktan akan bir suya, siz bunu yapabilir misiniz? Hatta İzmir'den bir kardeş, abi dedi ya ben bu sünneti yerine getirmek istiyorum, bana bir kaf yaptırır mısın? Dedi. Ben de ona oymacılıktan uğraşan kardeşlere rica ettim. Güzel bir kap yaptılar, gönderdim. Abdi ben hep abdesti bununla alıyorum. Aşk ne? Tahtadan. Veal, deriden fark etmez yeter Bak. ki bir tasa al. Bakır olsun. bir olsun ne olur? Evet. Aşk Bakara suresini okumuş arkadaşlar. Kesilecek sığır ne cins olsun? Rengi nasıl olsun? Sade olsun. Sarı Zayıf, Zayıf şişman. Helal, yok şey. siz yoksin oymacı yaptın deyince. Ben. Yani tahtadan bir şeyi vardı diyor ama tas olarak neden olursa olsun ve onu bakırına gitti de nakıştı doğusun mu? İçinde ayetler. <gülüyor> evet, bir kap, tas tahtadan yetiyordu. Evet. Abdest ve kuşulde. Temizlik maksadıyla yıkanmada. Öyle insanlar var ki sabah, akşam ne yapar? Banyo. Banyo yapar. Öyle insanlar var ki çok titizdir. Bir çamaşır makinası sadece kendi elbisesiyle döner. Kadınının çocuğunkunu dahi atmaz, Karıştırmaz. Öyle insanlar vardır ki havlusunu kimseyle ne yapmaz? Paylaşmaz. Bir lavaboda en ufak bir kıl görse ondan ne yapar? Kıyameti koparır, evladını kaybeder üç böyle mi davranmalı? Allah şirketi, Elbette ki temiz, olacak. temiz olacaksın ama İktat. halk arasında değil ki kıl olmayacak. Bu Tabii. Evladını kaybediyor başında. Ben çünkü kendi akrabamdan biliyorum. Övey amcamdan biliyorum. Bir gün Allah rahmet etsin anamla kalp ameliyatı olmuştu. Ziyarete gittim. Eve girdik evde bir maç var böyle oğlu babasının havlusuna yüzünü silmiş. Aman evde kıyamet kopuyor. Yani ben de zannettim ki büyük bir olay olmuş. Meğer havluyu kimseyle ne atmazmış, paylaşmazmış. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bakteş aldığında ne yapardı? Peşkir havlu kullanmazdı bile. Çeker, giderdi. Yani temizlik güzel bir şey paylaşmaksa ondan daha güzeldir. Sen kendine dikkat ederken birini kaybediyorsun. Aynen cimri mal toplar ama ne der? Dost kaybeder. Yani malı toplar, biriktirir ama dostunu ne yapar? Kaybeder. Malca neyse o tarafa girmeyin. Malca, gömlek olan, namusca, şey malca, cimri olan namusla, girmeyeceğim dedim mi? Işte? ben gireyim.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 Onların hasletleri de... Neydi? Onlar diyor, üşenerek namaza kalkarlar. Şey, evet. Yok. Bayo namaz kılanlar galiba. Tamam, üşenerek namaza kalkarlar mı? Yok, onlar namaza kalkarlar Ben bu sureyi kaç sefer tekrarladım? Kadınlarla alakalı hangi sure var? İtan'da. İtan'da. Hangi ayetlerdi? 5 41, 42, 43 oralarda. Evet. Üşenerek namaza kalkarlar. Allah'ı çok zikrederler. Gösteriş yaparlar. Orada 6 tane nifak hareketi var. Evet. Demek ki namazda itidal derken zamanla ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sabah namazı ilk vaktinde de kılabilirsin. Son vaktinde de. Öğlen ilk de de kılabilirsin. Son da kılabilirsin. Ama vaktinde kılmak en hayırlısıdır. İkindi İlk vaktinde, sabah namazında 5-24, 5-24. İkinci ilk vaktinde, 141, 142, 143. Abi burada üşenmeler, <gülüyor> şey. böyle ilk vakti, son vakti, son vakti, üşenerek derken, yani zoruna gidiyor. Ha. Yoksa son vakti bırakma, değil, üşenme burada, illet bu. Ama bırakmamak daha hayırlı. Çünkü namazı, ancak Allah'tan evet. alışan, namazın erkanında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana üç şeyi emretti. Üç şeyden de ne yaptı? Yani. Nehiyetti diyor. Nehiyettikleri neydi? İki fezleri değil mi? Yok. Neyi? Terk edecek. Anmanın fezler kalkarken namazda at, at. Başka? Paranma. Namazda kelim. Tilki şey. gibi tam, sağa tam. sola bakmaktan, evet. karga gibi, yani köpek gibi namaza yayılmakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şeyi emretti üç şeyden de nehiyetti diyor. Tilki gibi sağ sola bak, bak, bak, bak. bakmaktan, karga gibi yem toplar gibi hemen adam tık tık. Hani tavuk böyle ne yapıyor? Ve kova Ama indirmesiyle kaldırması ve sağ sola hemen bir bakar korkudan. Ve köpek gibi yere elleri yaymaktandır. Üç şeyi emretti. Emrettiklerine her aydan 3 gün oruç tutmayı evet. kuşlukta 2 rekat namaz ha. kılmayı yatmadan önce vitri kılmayı Rabbimiz kimdi? dostum diyen sahabelerden Ebu mi Hürey, Ebu, Ebu Kureyre Ebu Kureyre der Ebu Derda der Ebu Zer der evet. şey nerede ya. geçiyor? Hatrice. Evet. Bu istahbim Allah rahmetine düsun demiştir. Yok. Konuşurken hep böyle diyor. Onlar diyor, dostum bana böyle diyor. Dostum bana ha, şöyle diyor. Allah aküle onlar demiştir, değil mi? Ha. Çünkü onlar ben Allah'a bir dostu demezse bile değil. onlar öyle kabul ediyor. Ha. Hep beraberler, ayrılmazlar. Evet, yol arkadaşlar. İmamlıkta itidal. Geldik önemli konulardan bir tanesine. Celal gitti dem. Hanefi mezhebinde imam nasıl olur bilir misiniz? Kadını imanlara bakılır. Hangisi güzelse o. Eşitse Evet. Benim ahlakım izin vermiyor ama fıkıh kitaplarında maalesef immah kitaplarında ayet gibi yazıyor. Yani mahrem yerlerine bakılır hangisinin ki daha şeyse benim ahlakım daha ötesine gitmiyor. İmamlıkta bunlar ne yapılır? Seçilir. Peki dinimizde nedir itidam? Hangisi Kur'an'ı iyi biliyorsa, sünneti eşitse iyi biliyorsa, eşitse hicreti olan varsa, eşitse en yaşlı ne yapar? Namazı kıldırır veyahut ses değil. Ses değil. Kıraat, Kur'an'ı en iyi bilen. Eşitse sünneti en iyi bilen. Eşitse hicret eden. Eşitse en yaşlı olanımızdır. Ama hiç kimse bir kavme gittiğinde imamlık ne yapmasın? Yok. Yapmasın. Yaşlı. Ama sahibi, ev sahibi ev sahibi yok yaşlı. Ben aracığımda valla yakışıklılık duymuştum. Yaşlı. Yaşlı. Yakışık. O, o kelime şey olabilir. Ama bir kavme gittiğimizde mesela gittik. İşte kuran en iyi bilenimiz var, sünnete iyi bilenimiz var, yaşlımız da var. Ev sahibi hiç bu vasıflar yok. Ev sahibi namazı geçip ne yapabilir? Kıldırabilir. Veyahut da falan sen geç diye kimi tayin ettiyse o ne yapar? Kıldırabilir. İtidal neymiş? Bu. Bunu anladık mı? Geçelim mi? Hanefi mezhebindeki imamlığı anladınız değil mi? Evet. Kıraatta itidal Öyle insanlar var ki yani Kur'an'ı dinliyorsun. Ne dinlediği nedir? meçhur. ve bugün işte Ramazan ayındayız. Telavik kılıyor. Bir Fatiha'yı bölecek gibi okuyabilecek var mı? Bir okusana. Böyle kıldırgaçların yaptığı gibi. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil ve Peki normali nasıl okunuyor? Hızlı git bakayım. Bak şimdi. Normali nasıl? Normali böyle de normal. İtidal üzerine.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 geyril mavdub عليهم aleyhim vel Güzel oldu değil mi? Peki yine kıraatta, itidalda kardeşlerim. Bazı arkadaşlarımız buna çok dikkat etmiyor. Nafile namaz kılarken seslerini çoğaltıyorlar. Mesela ben çok hassas bir kulağa sahibim. Yanımda birisi sesini yükselttiğinde ben karıştırıyorum Ki her insan da karıştırır. Öyleyse yanındakini ne atmayacaksınız? Karıştıracak şekilde aşireyini atmayacaksınız, gitmeyeceksiniz. Mesela tahiyyatı okuyor adam. Ben karıştırıyorum. Sesli gidiyor. Hadi kulak sağırları tamam. Adam sağırdır, anlamıyor, duymuyor. Devam ediyor. Ayı lazım hesabı kaçacaksın? Selam. Selam. Allah razı olsun. Gecen bari kuts. Lazım birisi askerdeyken nöbete duruyor. Temellen Cemal, outan geliyor. Bakıyor birisi mektup okuyor. Birinin de kulaklarında pamuk var. Lan siz ne yapıyorsunuz?" diyor. "Tutsun." diyor ki "Hanımından mektup geldi." diyor. Benim okumuşluğum yok. Temele okutuyorumdur. E onun niye bu rakları dıkalı okuduğunu anlamasın diye diyoruz. Durmasını diyor. Yani bizimkiler de namazda aynen böyle yapıyor. İbadeti Allah'a nasıl olarak yapanlar şu kardeşimizin okuduğu gibi Fatiha okur, kalkınca karat getirmiyor. Evet. Yani kasımın dediğini yaptı, okuduğu gibi değil mi? Kasımın ki gene anlaşıldı. Hiç anlaşılmayanlar. Kesin namazımız olur ya hocam o şekilde. Evet hala da sağlamlayarak Sen Normal ofan Sen Ben gibi arkadaş senin ile alakalı yazdığınız yapıyor Evet. Yani kimi terapi yok diyor, diyor. Kimi şu diyor, kimi, kimi yapıyor. Aklınız yorumlar dolmuş. Tabii ben, o da terabinin terimi ağlar falan biliyor. Yani terapi olmasa da geçen ama bu inşallah o tutuluk bir şekilde siz amel ediyorsunuz <gülüyor> Ama diyor ki tüm Ramazan boyunca tedavi cemaatle kıldınız ve Allah Resulü'nün böyle bir uygulaması yok dedi. Siz neredeyse naras kılıyorsunuz dedi. Sen yani tabii Ömer'den rivayet keserimde... Nafile <gülüyor> ibadetleri anlatırken kalsın bitti mi sorun? Evet. <gülüyor> sorun bittiyse bitti. Sen verdiğini söyleme. Soru olarak getiriyorsan. Ama cevabını verdim diyorsan anlat. Soru soruyorsan burada dur. Sordum. Söylediğimi de söyleyeyim mi yanlış mı? O zaman sen verme. Doğru evet, yani. doğru Biz nafile ibadetleri yaparken ben anlatırken bir tablo yaptım. Hatırlıyor musunuz? Mesela her teravihe dururken bir Kamet getirin derim de. Adam tutar, kâhmet getirir. Birileri bilenler ne yapar? Gülümser. Doğru mu? Niye? Bilmeyen öğreniyor. Yani nafile ibadetlerde Kamet yok. Ezan? Yok. Yok. yok ki nafile ibadetlerin bir özelliği var. Cemaatle kılınabilir mi? Evet. Kılınabilir. evet. Cemaatle tek olarak felden kılınabilir mi? Hiç kimse ne yapamaz? Sen niye tek kılıyorsun? Veya sen niye cemaatle kılıyorsun? Sözü hiç uzatmaya gerek yok. Burada farzların önünde ve arkasındakiler değil. Onun dışındakiler. Anlatabildim mi?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 Bakıyor insanlar bir şey kılıyor. Yen ne diyor ki abi yenim buna ne kılıyor? İşte öğlenin sünnetini kılıyor. Abi yenim diyor ben Allah Resulü'nle yolculuk yaptım. Farzlara bir şey eklemezdi. Ondan sonra Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Bu da bir şey eklemezdi. Madem diyor biz ekleyeceğiz. Farzları niye düşürdük ki diyor. Yani sünnetlere farzların önünde ve arkasında sabah sünnetinin dışında bir ekleme neymiş? Çıkarma yok. Sıkmıyor, değil mi? bunlar mı Bitir kılımı. Bu Fardın önü ve arkası. Bundan öne arkalar. Evet. Onda sonra girelim. Sonra konuyu bitirmeye çalışayım. Hı. Teravih namazında itidal. Biz kaç kılıyoruz? Peki. Niye? Allah Dinde itidala mı gidiyorsunuz? Yok, yani. Peygamber ne yaptıysa. Dört kılmış, ne güzel kılmış. Dört kılmış, ne güzel kılmış. Sonunda ne yapıyor? Yirmiyi 22 çıkarmış? Otuz altı. Yani itidal üzerine gitmeyen ve insanlar o yedikleri yemekten sonra o kadar yatırıp kalkılıp zorla sokan birçok insanlar var. Ve kıraatları da ne yapıyor? Pıtır pıtır pıtır gidiyor. Yani ne namazın rükunlerinde, ne kıraatında hiçbir itidal nedir? Söz konusu olmuyor. Evet. Oruçta itidal nedir? Orucu tuttuğunda bütün azalarından tutacaksın. Gözün orada burada olmayacak. Dilin haramda, gıybette, kötü sözde ne yapmayacak? Olmayacak. Hatta birisi Hüsesi geldi, seninle kavga edecek. Ne diyeceğim? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum, ben oruçluyum deyip oradan ne yapacağım? Gideceğim. Evet. Oruçta da ne var? İtidar. Yine ben dayanamıyorum, zorlandım. Elbette ki her işin neyi var? Bir zorluğu var. Ama zorluk, Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yükü atmaz, Vermez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 Ramazan ayında Müslüman'ın istemiş olduğu hataların faresi de nedir? Fittilerdir. Bunu biliyor muydunuz? Biliyorduk. Şey Öyle mi? Evet, Allah razı olsun. Evet. Bunu demedim. Hoca çıkmış be, ey cemaat namazı kılın. Oruçu tutun. Hacca gidin. Zekatı verin demiş. Onu demedim bak. Bir de şey <gülüyor> <Mühim> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demiş, cevabı var. Evet. De bir de şey demiş, cevabı var. Çay var, <gülüyor> ona getirdim. Beycimhan demiş, atlet alırken, Evet. evet. Gibi, az diyen birisi de eve gelmiş, evet. kusur atleti alıyormuş. Geçti tabii. Ağrıda su döküyor ya. İki nezirde... Ne yapıyor demiş, tasla bulmuş kapıyı. Sustan demiş, hoca söyler demiş. Ne dedi lan demiş. Abdest alırken demiş, yüzüklerinizi tarlayın dedim. <gülüyor> La ilahe illallah. Yüzüklerinizi <gülüyor> öğrendin demiş evet, ya. O da ters almış. <gülüyor> Yine nafile oruçta itidal üzerine olma, o da nedir kardeşler? Sözü uzatmayın. Hem teravih hem şey yapacağız. Biraz daha maddemiz çok. Ama sıkıldıysanız bırakabilirim. <gülüyor> Devam al. 10 dakikaya sınırlı mı yapıyorsunuz? şey. Her gün oruç tutmayın diyor. Yani bir gün tutup bir gün bırakabilirsiniz. Veya her aydan 3 gün tutabilirsiniz. Haftada 2 gün tutabilirsiniz. Pazartesi, Perşembe. Niye Pazartesi, Perşembe? Hiç bilmiyorum demiyor. İtizallı davranmayıp laf kalabalığı yapıyor. Yok, doğru, doğru, doğru. Söyle, bilir. Bilir. Olsan, söyle bakayım. Amele, ve ve Allah bu ve akşamı ve çıkar. Ona evet. de biliyorum. Niye bana bakıyorsun? Yanlışı varsa. Yanlışı söyle. Kenarıya çeker. İmam Şafii diyor ki Allah razı olsun kendisinde. De adam diyor. Milletin içinde diyor. Bana bir şey yapma diyor. Benim şu tepşe de aldı. Hep faten hani olduğunlar ya. Hani çünkü Azer'in bir çeşididir diyor. Ben tenhada yakala istediğini söyle diyor. Almayacaksam da alırım diyor. Ama toplum içinde diyor bana nasihat edersen Amin. alacaksam Allah. da almam çünkü bu bir azardır diyor. Evet. Allah razı. Ve yıllardır anlatıyorsun. Allah razı. Ama fatenler bu mütedil olan değil ya. Ne diyorsun abi bunun neceği? Fatense onun... olmayan ne bilir? Benim ha, Perşembe mi? Amellerin Allah'a sunulduğu gün pazartesi de benim doğduğum gün. Zekatta itidar nasıl olur? Hanefi mezhebinin ne yaptığını biliyor musunuz? Bugün mezheplerle uğraşayım biraz. Tam zekatı verecek hanım sana bunu hibe ettim. Bir yılın dolmaya yakın hanımı diyor ki ha, sana hediye ettim. Biliyor musunuz bu olaylar? Evet. Tamam. Evet, evet. Şerî sahtekarlık diye bir bab var Hanefi mezhebinde. Neydi o? -i şeriye i Şeri sahtekarlık. Hı? Ve bu bir babtır biliyor musunuz? Evet. Din de sahtekarlık olur mu? Evet. Zekatın varsa ne yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Evet. Al garip, evet. senin olsun. Al herif, senin olsun. Bu ne yapamazsın? Evet. Yapamazsın. Allah onlardan razı olsun sahabe nisap miktarına mal ulaştı mı Allah Resulü'ne haber gönderiyor. Bak kendi gelip özelde sorabilir. İbn-i Abbas Allah Resulü'nün nesi? Allah Yakını, yeğeni. Yani tenhadı da sorar. Evin adamı Eylübeyt'ten birisi. Ama bakın adam gönderiyor. Yani ne kadar akıllı, ne kadar şey insanlar. Haber göndererek bir soru sorduruyor. Soru nedir? Benim malım nisap miktarına ulaştı. Ben şimdi mi vereyim? Bir sene sonra mı vereyim? Yani şimdi dolmuş. Ama mühleti nedir zekatta? Bir sene geçecek. Allah sallahu aleyhi Evet şimdi verebilirsin Anladınız mı? Orta yol neymiş? Allah'a kavuşmak isteyenin derdi budur. Adam şimdi ev tutuyor. Ev sahibi kirayı ne zaman alıyor? Ay dolmacak. Peşi Peşin alıyor. Peşin alıyor. Ama bizimki zekati verirken zorlanır. bu ne zaman verirsiniz? Mesela Ramazan bayram namazından önce namazdan içinde verilir. Ne evet. olacak? İnfakta itidal. Namazdan sonra verirsen o sadaka. <gülüyor> bayram namazından sonra sadakadır. Ama şunu yapabilirsin telefon edersin senin bende şu kadar param var. Evet, o adam bu parayı aldım bilirsin. Evet. infakta itidal nasıl olmalı? Biz sizden teşekkür beklemiyoruz. beklemiyoruz. Biz sizi sırf Allah'a. İfrat nasıl? Hani hep anlatırlar ya birisi tutmuş birine takım elbise almış. O da tutmuş ayakkabı almış. Güneşte geziyormuş lan rengi kaçar. Bak eskitirsin. Çamurda yürürüm. Lan bak ayakkabıya çamura gidiyorum. Eski etsin. En son adam Erbiseydi. Ayakkabısı da atmış. Alınmaz demiş. Neden <gülüyor> şey Evet. İnfafta başa ne yapmayacaksın? Başka Başka Başka. Telefonum var. Bozulmuş. Azana zaman ya. Sana hediye olması. Gidip kendini yenisini kimin almayacağım. Kendi nefsine tercih ettiğini Müslüman kardeşin için tercih edeceğim. Yeni sıfır alıp vereceğim. Yap da göreyim. Yani. Evet. Ha. Kendi nefsine layık görmediğini başkasına ne yapmayacağım? İşte bunu yaparsan kardeşlik, birlik beraberlik olur. Ama öbürünü yaparsan bir kardeşini aşağılamış olursun, dostluğunu zedelemiş olursun ve ileride kardeşliğini bitirsin. Eziyorsun onu, eziyorsun. Ama şu var, bir gün sahabenin birisi zekat develeri getiriyor. Allah Resul diyor ki ve vesselam bunlar senin mi? Yoksa sahibinindir. Benim ey Allah'ın Resulü. Senin diyor başka elbiselerin yok mu? Vardır. Diyor. Allah güzeldir. Güzeli sever. Bir kuluna nimet verdiyse Üzerinde görmeyi ister. Bunları ise diyor başkalarına verir. Yani senin zengin olduğunu, mallı olduğunu herkes ne yapsın? Bilsin. Çünkü Müslümanın ihtiyacı varsa fakirden değil. Durumu olandan istemesi gerekir. O da insan ne yapacak? Bilecektir. Sen iyisini giy, öbürünün Ver diyor. Ama bugün yaşadığımız şu ortamda kimseye elbise ne yapamıyor? Veren mi? Biz yamanlıklarla mı büyük yamalıklı elbise giymek ayıp değildi. Şimdi ayıp. Doğru mu? Pantolonunda sökük varsa, yırtık varsa adam onu bile ne yapmıyor? Giymiyor. Yani modanın dışında giymiyor. Giymiyor. Bak mesela benim dükkana Allah razı olsun, kadınlardan olsun, erkeklerden olsun mesela çocuğu var. Adamın büyümüş evde tertemiz şeyleri var. Hocam verecek yer bulamadım diyor. Şunu verebilir misin? Fakire götürüyorum bak. Almıyor ya. Kadın alıyor. Çocuğu giymiyor. Kendi kulağımla duyuyorum. Ben diyor başkasının giydiğini mi giyeceğim? İhtiyaç içinde ya. Yani demek ki öyle bir şeyle büyüyor ki insanlar gurur ve kibir geliyor. Bu da nedir? Geçen gece işlediğimiz dersi hatırlıyor musunuz? Hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giysi isteyin. Siz ne yapayım? Giydireyim. Giy Giy Ama Yüksülmeyeceğim, Gurur, kibir ne yapmayacaksın? yapmayacağım. yapmayacağım. Allah'ım muhafaza. Evet. İnfakta da tertip önemli. Sana yakın kapı, yakın komşu, yakın akrabayı bırakıp da teee işte, bilmem neredeyken ne yapmayacaksın? Önce kendi kulağını bir kaşımayı ne yapacaksın? Önce buranın derdiyle, yani kendi derdiyle bir dertlenme yoluna gideceksin. Evet.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 hiçbir şey nedir? Onu yerine gelmez. Bu da zamanda infakta ne varmış? İtidalı var. Yine infakta itidal olan nedir? Gizlilik esasıdır. Neden? A, el görmeyecek. Bir, kibire riyaya gitmemek için. İki, miskin olan insanı istemez. İhtiyaç içinde olan insanlar ne yapmaz? İstemez. İstemez. Onlara ne var. yapmayacaksın? Aleykümselam. Üzmeyeceksin, kırmayacaksın. Yani incitmeyeceksin. Böyledir maalesef. Es <gülüyor> örnek olsun diye o Onda sıkıntı yok. Yani, Ama kalbini iyi kalbini yoklayacaksın. Kalbini iyi, iyi yoklayacaksın. <gülüyor> Onda sıkıntı yok ama kalbini Biyo çok iyi yoklayacaksın. Veya örnek için tabii. teşvik için yapacaksın. teşvik için. Şey i̇nsanlar infak unutuyor. Yani teşvik için ne yapabilirsin? Açıktan yapabilirsin. Bak nurcular bunu çok güzel yapıyor. Olmaz, yani insanlar anlamıyor mesela bazen. Kasım bunu yapar mesela bazen. Güzel bir olay. Çok, çok güzel bir olay. Milleti teşvik açısından güzel bir olur Ama kalbini iyi yoklayacaksın. Şimdi durduğundayım ya, adam bir şey yapıyor, <gülüyor> sanatının adını, babasının adını Evet. Bunu peki ne oluyor? Güzel mi, kolay yoksa Allah hayır versin. Tabii. Sorularınız hem sizi hem toplumu ilgilendirsin. Allah Allah. Haçta İtidal. Evet. Haçta İtidal. Evet. Zamanını hep hayırda geçireceksin. Ben Haç'ta, Arafat'ta insanlar ne yapar diye çadırları bir gezdim. Adıyaman Menzil grubunun çadırına girdim bir tevafuk. Bir masa koymuşlar. Büyük hoparlörlü bir de teyip koymuşlar. Evet. Bir o ne kasedi diyorlar. Yeşil pop mu diyorsunuz ona? Şey, Veyahut ne diyorsunuz? Ben, Türkülerin değişik versiyonu. Ben, Seyda diye bir türkü çalıyordu. Herkes yatmış. Kimi olduğu yerde böyle debeleniyor. Kimi ayakta yani Arafat'taki yaptıkları oydu. Ha belki başka yapmışlardır ama benim gördüğüm dakika oydu. Koymuşlar kasedi Yani adam burada türkü çalıyorsa orada da aynı türküsünü çalıyor yani. Seyda da seyda, seyda da seyda. Bir çadıra girdik. Orada da Alman bir grup vardı. Adam dua ediyordu samimi bir şekilde. Tabi zahiret. Kalbini Allah bilir. Ağlayarak saatlerce dua etti. Biz de orada anlıyız. Başka bir çadıra böyle gittim. O çadırda kimi dua ediyordu, kimi yatıyordu, kimi yemek yiyordu, kimi bilmem. Yani orada vaktini hayırlan geçireceksin. Boş şeylerle ne yapmayacaksın? Uğraşmayacaksın. Veyahut e, değişik fetvalar var. Onları ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Önemli konular var. Mesela bazı kadınların halleri var. İşte haplarla, iğnelerle kendilerine meziyet ederek işte tavafı geciktirme yoluna gidiyorlar. Onu yapmayacağım. Veyahut Arafat'ta Müzdelife'de kalacağın zamanı kalmayıp otellere gelme yapıyorlar ki bunlar nedir? Haccın ithalını bozuyor. Yani Turist diyorum ben. Evet. Ee, taşları atarken cemrelerde ne diyorlar ona? Şeytan taşlama. Aslında Cemre onların adı. Şeytan taşlama diyorlar. Alıp şişeyi, işte elindeyekini falan oraya ne atmayacaksın? Şey, şey, şey, şey. Atmayacaksın. Çünkü karşında öbür tarafında da bir adam var. Orası bir yuvarlak. Şeytan, Şeytan yok orada. Şeytan. Senin attığın haccin nedir? Bir menasikidir. Şeytan oraya bağladılar da sen de deneme tahtası diyor ya ne atmıyorsun? Atış yapmıyorsun. Sen sadece menasikin rütmü yerine getiriyorsun. Evet. Ama benim gördüğüm orada adamlar bir kalyana geliyor. Kalyana geldiğinde ne varsa sallamaya başlıyor ya. Yani. Şey yani o şeyin içinde. Halbuki orada <gülüyor> ufak ufak misket gibi taşları ne yapacaksın? Atacaksın. Demek ki her ibadette bir ifrat ve tefrit neymiş? Var. Var. Kurbanlık kesimde itidal. O nasıl oluyor? Bıçak keskin olacak. Bıçak keskin olacak. Hayvana eziyet etmeyecek. Sonra hayvan çok kuru, cılız olmayacak. Kendisi bıraktığında yürüyecek. Aksak olmayacak. Görünen uzuvlarında eksiklik olmayacak. Boynuzu kırık, gözü kör. Yani bir şey. Nasıl? Kulakları yarık. Şimdi bu yapıyorlar. ya. Bilmiyorum. Neyse o tarafa girmiyorum. Bilmiyorum. Mesela kurban pazarındaydık, arkadaşlarla kurban alacaktık. E, sayımız kalabalıktı. Tam o arada da birisi dek geldi. Dedik nasıl yönde? Dedik kurban işte yedi kişi alacağız. İşte iki kişi açıkta kalıyor. İşte biz de böleceğiz. İşte dört birine beş birine ne olacak dedi, Ya bir kurban'a dokuz kişi girin. Maksat kurban değil mi? İtidal nedir en fazla? Yedi. Yedidir. Kurban sayısı ne yapmayacak? Geçmeyecek. Kuzuysa bir yaşında ya da anasının dengi olacak. İnekse ne olacak? İki yaşında. İki yaşında dişleri Nasıl dişleri anlarsınız? Salta dişlerini atmış olacak. Nasıl? <gülüyor> He. Çıkmamışsa oraya jilet atıp dişleri ne yapacak? Çıkartsın Çıkartacak. Oluyor. Bunlar da itidalı. ne yapacak? Bozacak. Evet. Kurbanlıkta da itidal. Duada ne var İtidal. Duada da itidal. Önce de, i̇stediğini Allah'tan isteyeceksin. Evet, evet. Haram yiyerek, haram giyerek, haram içerek elini açıp Allah'tan bir şey evet. istemeyeceksin. Havanı alırsın çünkü. Veya türbeye, yatıra gidip bir şey istemeyeceksin. Çocuğum olmuyor bana çocuk ver demeyeceksin. Oldu mu adını satılmış koymayacağım. Evet duada, iftinalde hayır dua edeceğin de, değil mi? Bir gün dua da bir sahabenin birisi oğlu dua ederken tekmeliyor. Aç şöyle elini, birçok dualar, cenneti ver, şunu ver, şunu Oğlum, Allah'tan azadını iste, cenneti iste, cehennemden mağfiretini istesene. Biz diyor, Allah arasının zamanında duayı çok yapmazdık. Az yapar, öz yapardık. Ama Allah Resul dedi ki sizden öyle insanlar çıkacak ki ibadeti azaltıp diğer şeyleri çoğaltacaklar. Korkarım o senin sen onlardansın deyip çocuğun tekmeliyor. Yani duasını kesiyor. Az iste, öz iste, önemlileri iste. Dua ederken de Resul'un duası gibi dua etmeye ne Gayret et. Çünkü hep onun içinde var. Ama ben duyarım bazen mesela dua edenler oluyor. Adam dua etmeyi bilmiyor ki. Ya Rabbi diyor, varsın, bilsin ne diyeceğimiz sen bilirsin diyor. Tabii Allah bilir de, sen istediyor Allah. Yani adam... Yani i̇lk yördüğünde yapılan dua edilmeyen duasıdır. Bazı yerlerde duanın zamanı vardır, yeri vardır, mekanı vardır mesela. Bu da nedir faziletinde? Mesela seher vaktinde, Kabe'yi görünce, e, Arafat, Müddelife'de, Cuma'da, Birine iyilik yaptığında, hastayı ziyaret ettiğinde, yani birçok şeyleri vardır biri de olsun. Hele hele ee, bayramdan bir gün önce ne Arif e denir? Arife gününde. Evet, boş geçirmeyin. Arife günü de oruçlu olun ha. Aa, ziyi bir şeydi. Araba bir şey... Ama kurban arifesinde tabii. Ramazan, e, Ramazanın sonun gecesi, arife destgescisi, gene Kadir gecesi. Tabii neceptir. Evet. Kur'an-ı Kerim okumada tam orada geldiğiniz nasıl dedim? Mesela okurken böyle yaylanmalar var böyle. Böyle elini böyle kulağına atıp yapmalar var. Bunlar nedir? İtidalı bozan. Ravut tertil üzerine değil de Hafız Samet gibi sesi ön plana çıkarıp İbrahim Tatlıses gibi aslanlar var. Bunlar da nedir? Fıraatı bozar. Evet. Yine adak adamada adar. Oğlum yataktan kalksın aha sana bir kurban diyor. Ne demek istiyor? Onun canını alma bak sana bir kan atıp Veyahut araba alayım hemen bir kurban yani nezirde itidal üzerine olacaksınız. Nezir adak cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Yani yapacaksan normal halde bu itidalle ne yapacaksın? Yapacaksın. İtikaf olmaya gidiyor mu? He? O da olmaya gidiyor mu? Elhamdülillah ki Allah Resulü demiyor. Cimriden mal çıkarmaya benzer diyor ama aşırısı gider. Evlilikte itidal nedir? Es seçiminde. E Es seçiminde ne yapacaksın? Denk olacak ve anlaşabileceğin biri olacak. Kadın kaç şeyden alınır? Üç şeyden. Ney bunlar? Öründen, rengiliğinden, güzelliğinden, bir şey istiyoruz ama birbirinden alınır. Dört oldu. Hayır, dört üçlü Müslümanlar. Müslümanlar. Öbürünü Müslümanlar yapmıyor yani. Evet. evet. Evlilikte ne olacak? Mutedil olacak. Hiç kimse kadın olsun, erkek olsun kendi nefsine yakışmayanı karşıdakine ne yapmayacak? Yapmayacak. Bizim arkadaşım dediği gibi hanım pişirir ben yerim. Ben pislerim o yıkar. Ben dağıtırım o taplar. Biz iş bölümü yaptık gayet anlaşıp gidiyoruz demeyecek. Eğer kadına iyi davranırsan o sana yer olur. Halı olur. Yumuşak. Orada rahat edersin. Ama kadınla sert olursan o işleri yine yapar ama çalı sübürgesi olur. Yerlerde diken olur, batar. Bastığın yer batar. Evet. Eşler arasında denklik olacak. Yani eş mi arkadaş mı hem eş hem de arkadaş olacak. Yani konuşmayı bileceksiniz. Eğer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 Kadınınkilerinden bir tanesiyle küsmüş, ihmal etmiş. Kadın kocasına lanet ediyordu. Haçta haçta. Dayanamadım, Allah'tan korkum dedim. Ben. Şu mübarek yerdesiniz. Haccın yani kabul olsa yani günahlarınızdan arınacaksınız. Siz dedim daha gitmeden şeye başlamışsınız. Hacca mı geldiniz, ticarete mi? Tamam, kime söylüyorum? Hiç anlamadı bile. Yine evlendiğimde kadının onayı gerekecek. Yani ailesinin soyunun zoruyla ne yapılmayacak? Alınmayacak. Yine vasiyette insan ne yapacak? İtidal üzerinde olacak. Ben ölünce cesedimi yakın ancak size mirasım öyle helal demeyecek. Evet. Nerede geçiyor bu? O ne dedim ben? Ne dedim ben? Hangi adı istedim? Beni görünce yapsın, evet. yapsın da. Tamam. Bir yerlere gittin zannettim de. Yok, yok. Ölüm hadisesi karşısında yaka paça yırtmayacak. Beyitler ne yapmayacak? Yakmayacak. Çünkü ben iki bed sesinden harp edilmek için ne yaptım? Gönderildim diyor. Yine ölüde Ebu Talha'nın hanımı ne yaptı? <gülüyor> Çocuğu öldüğünde kocasına bile ne yapmıyor? Söylemiyor. itital üzerine davranıyor. Sabah olduğunda ancak ne yapıyor? Söylüyor. Bugün birisi çocuğunu kaybetse ne yapar? Demek ki itidal üzerine her şekilde olacağız. O müminler diyor başlarına bir bela bir musibet geldiğinde ne der? İnnaillahi ve inna ileyhi racun. Biz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Evet. Sosyal ilişkilerde itidal es seçiminde dedik. Mehir'de dedik değil mi? Mehir'de, dedik de. mi? Mehir'de de itidal üzerine olacak. Evet. Eşlerin birbirine karşı sorumluluklarında ne yapacak? İtidal üzerine olacak. Benim dükkânımın önüne iki tane koca oturdu konuşuyorlar. Kadın diyor ki şimdi gözükür olsun diyor bir gelin aldım diyor. Ne eve bakıyor diyor. Öldüğe kadar yatıyor diyor. İşleri diyor oğlan yapıyor, yemekleri oğlan yapıyor, bulaşıkları oğlan yıkıyor, diyor. gözü korusun diyor. Geline beddua ediyor. Aradan biraz geçti, onu değişti. Yanındaki kocakarı damadını sordu. Aradan biraz geçti. O diyor. Damadım bir iyi ki diyor. Kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. <gülüyor> yemekleri yapar, bulaşıkları yapar, her yeri çeker çevir. Dayanamadım çıktım. Biri dedim Allah'tan korkmaz insansız. İki tane kadından konuşuyorsun dedim. Birisi senin kızın, birisi de bir başkasının kızı. Aynı hareketi ikisi de yapıyor. Birine diyorsun ki öğleye kadar eşek gibi yatar. Senin kızın kaçta kalkar dedim. Onu karıştırma diyor. Senin kızın da aynı saatte kalkar. Birine diyorsun ki dedim, kendi oğlun işte evi toplar, yemeği yapar, bulaşıkları yıkar. Öbüründe damadını övüyorsun dedim. Yani ikisinin yaptığı amel de bu. Ama sen birine lanet ediyorsun. Birine ne yapıyor? Üyüz. Onun için demek ki insan her halikâlde ne yapacak? İtidal üzerine olacak. Veyahut ana babasına erkek gidiyor. Kız ne? Ben sana gitmem demeyecek. İki tarafta birbirine ne yapacak? Mesafeli olacak. Ve hayrı şerre çevirmeyecek. Evet. Günlük hayatta yemede, içmede itidal dedik. İnsan aşırıya ne yapmayacak? Gitmeyecek. Hatta bu ben bir video koyduydum. Ramazanda yemek yemeyle alakalı. Seyrettiniz mi? Bir tanesi hurma alıyor. Gidiyor. Namazını kılıyor. Geliyor. Azıcık atıştırıyor. Sonra teraviyi kılıyor. Sohbet ediyor. Öbürü hala bu ne varsa haşır huşur ya namaza kalkacak hali bile yok. Yan üstü ne yapıyor? Devriliyor. Horluyor. Ne teravih? Ne başka bir şey nedir? Yok. Yemede, içmede, ne yapacaksın? İtidal üzeri, Ne olacak? Etinlikle. Hem teravih kılarsın, hem sohbeti dinlersin, hem de rahat eder. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Yine giyim kuşamda <gülüyor> itidal. Elbisenin kulu kahrosun diyor. Kareli elbisede ne yapın? Uzak durun diyor. Hı. Kareli elbisede özellikle bir tik var. Hatta kareli elbise giyen insanın yürüyüşü bile değişiyor. Evet. Yine saç bakımında öyle insanlar var ki aynanın karşısında ha bire o insanlara bakın çok karaktersizdir. Başkalarına hep tepeden bakarlar. Evet. Hızlı geçiyorum. Süslenmede adamlar eskiden mesela ayılar vardı. Kırınca oynatırdı. Onların neresine halka takarlardı? Boyunluğunu. Boyunluğunu burnuna. Var boğaların burnuna. Bugün erkekler neyle ne takıyor? Kulaklarına. ne yapıyorlar? Demek ki süslenmede de aşırı giden insanlar ne yapıyor? Oluyor. Kadınlara artık bakma. Kadınlar süslenmek için onlarda ölçüyor. Ama her tarafı avrettir. Göstermedikten sonra sıkıntı yok. Alışverişte itidal Kolaylık sağlayacaksın. Mesela çöpe atacağını ters çevirip de insanlara satmayacaksın. Kusurlu bir malı ne yapmayacaksın? Satmayacaksın. Yine alışverişte dürüst olacaksın. Çift yönlü ne yapmayacaksın? Davranmayacaksın. Alışveriş yaptığın insana yanlış yapmayacaksın. O yapsa bile sen intikam alma yoluna gitmeyeceksin. Mesela bizim Hacı Bayram'da bir zaman bunlar çok oldu. Öyle esnaflar vardı ki geliyordu mal çekiyordu. Geliyordu mal çekiyordu. Geliyordu mal çekiyordu. Güzel bir mal çekiyordu. çekiyordu Parasında çok güzel ödüyordu. Dördüncü de bir mal çekiyordu. Araki ki bulasın. Evet. Anladınız mı? Anladım. Çok oluyor. Yok bir daha göremiyordum bile. Alım satımda kolaylık gösterme. Evet. Alım gücü insanı yok ama onu almak istiyor. Siz de biliyorsunuz dürüst. Ona ne yapabilirsiniz? Kolaylık sağlayacaksınız. Yine borçta kolaylık. Karşıdaki insan eğer ödeyemeyecek durumdaysa hakikaten dürüstte ona biraz daha mesafe hatta Allah'tan alma karşılığıyla ne yapabilirsiniz? Bağışlayabilirsiniz. Kolaylık sağlamanız hiçbir ameliniz olmasa bile sizin cennete girmenize nedir? Bir sebeptir. Duygularda itidal, rızkta yani nazik olmada, yumuşaklıkta nedir? Bir ölçü vardır. Yumuşaklıkla tavizi birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Evet. Tevazu da itidal. Yani tevazu sahibi olacaksın ama ölçüyü de ne yapmayacaksın? Kaçınmayacaksın. Hayada itidal. Hayada da aşırılık var mıdır? Adam mesela hakikaten konuşacağı bir iş vardır. Hakikaten konuşacağı, yapacağı bir şey vardır. Orada da hayal ne yapmaz? Olmaz. Konuşulacaksa konuşulur. Yapılacaksa yapılır. Ama hayal olmayacak yerde de hayalı olmak gerekir. Aleykümselam. Afta devamlı insan affedersen hatasından ne yapmaz? Dönmez. Affedilecek ama Yerinde, itidal üzerine olacak. Hatalar çoğaldı mı onu artık ne yaparsın? Kaybedersin. Merhamette itidal. Acıma hissi insana galebe çalabilir ama itidal üzerine olacak. Aynen Ebu Hüreyre kurumaları beklerken oradan birisi geliyor. Hırsızlık yapıyor. Onu Allah Resulü'ne götüreceğinde yalvarıyor, yakarıyor, bırakıyor. ikinci gün, bırakıyor. Üçüncü günü diyor ki ben sana bir şey öğreteyim. Sen beni bırak. Ayetel Kürsü'yü oku. Sen bir daha beni ne yapamazsın? Göremezsin diye Demek ki merhamette de itidal üzerine olacağız. Kanatta itidal. Tevekkülde itidal. Ne anlıyorsunuz? Tevekkülde itidal mı? Evet. Ee, eğer eğer ya, siz tamam, gereği tevekkül. gibi diyor Allah'a tevekkül edebilsiniz. Bazıları ne diyor? Nasılsa diyor Allah rızkı getirecek. Oturuyor hiç çalışmıyor. Şöyle diyor. Gel. Olmaz. Çaba gayret sarf edecek O sana ne yapar? Zaten sebebini hak eder. Mizah ve latifede itibar. Şaka yapacaksın ama aşırı ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Şaka yapacaksın ama şakanda yalan söylemeyeceksin. Yani ince bir mesaj olacak. Dost seçiminde itibar üzerine olacak. Çünkü herkes arkadaşının nedir? Bitireyim mi sohbeti? Yeter Hiçbir mi? Bitireyim mi? Yok yok derken zorla olmasın ya. böyle şey, şey, şey, şey, şey, <gülüyor> bitmedi daha. Dost seçiminde itidal üzerine olacaksın. Çünkü o dost seni hayır meclisine de götürebilir. Kötü yere de ne yapabilir? Götürebilir cenneti de götürebilir Allah muhafaza cehennemde ne yapabilir götürebilir. Evet dostluğu sürdürmede itidal. Dostluk biliyorsunuz kolay kolay kazanılan bir şey değildir. Öyleyse dostunuzun kıymetini ne yapın bilin. Eğer dostum diye aşırı giderseniz onu kırarsınız, üzersiniz. Kaybettimi bir daha onu elde asla ne yapamazsınız yapamazsınız. Dostluğu sürdürmede de ne yapacaksınız? İtidar üzerine olacaksınız. Severken de ölçülü, düşmanlıkta da ne yapacaksınız? Ölçülü olacaksınız. Dilimize sahip olacaksınız. Dostluğunun güvenini zedeleyecek her şeyden uzak duracaksınız. Söz ve davranışlarda kaçınacaksınız. Sevgi ve nefrette İtidal üzerine olunacak. Aşırı ne yapılamayacak? Gitmeyecek. Aşırı giderseniz ne olur? Bostum, bostum, bostum. Leyla ile mecnun olur. Düşman olur. Aşırı gitmediği olur. Nerede? Tabii ki bu He, Tabii ki bu hali, evet. Beşeri ilişkilerde yine kapı çalmada, izin istemede nedir? İtidal üzerine olacak. Allah Ömer'in kapısını Ebu Musa ile Şari üç kere çalıyor açılmayınca gidiyor. Ömer diyor ki, hem kapıyı çalıyor, hem de gidiyor. Ne diyor? E Ömer, kapının çalması nedir? Üç keredir. Ama evde var mı diye camdan, bakmayacaksın. Kapı deliğinden, bakmayacaksın. Yarıklardan, bakmayacaksın. Kapıyı ne yapmayacaksın? Dinlemeyeceksin. Ve halukta bağırıp çağırmayacaksın. Niye kapıyı açmıyorsun? Evdesin, demeyeceksin. Açılmıyorsa oradan çekip, diyeceğim. Evet. Çok fazla değil. CKT 2'ye kadar da mütahat ile ilgili de var. Evet. Değil mi abi? Çok da konuşmayacağım. <gülüyor> evet. Selamda aşırı ne yapmayacağım? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buna ne yapmayacağım? Selamun aleyküm. Ve rahmetullahi ve belekâdım. Yahudiler, Hristiyanlar, Mejusiler selamı böyle alıp verilmiş. Bizde. Selamünaleyküm. Selam aleyküm ve Kemal hoş geldin. Ne zaman geldin sen? Sen? Sen? sen? Yok, şimdi ne zaman geldin sen? sen Yok, şimdi ne zaman girdim buraya? Şimdi, şimdi girdim. Tamam. Selamlar. Evet. Musaffada itidal üzerine olmak. Adam sallıyor ki elini çıkaracak böyle. Ya da sıkıyor, adamı büzüyor. Ya da böyle hanımeli gibi sıkıyor. Erkekçe çok tokalaşacaksın, bırakacaksın. Selamın tamamı nedir? Toka yapmak, sıkmaktır. Yani itidal üzerine olacaksın. Kim adam var, adamı yere eritir. Kimi bırakmaz. Sen ne yapacaksın? Tokalaşıp bırakacaksın. Ama Allah Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kuyu vardı. Biriyle tokalaştığında o bırakmadan o bırakmıyordu. Konuşmada itidar. Bırakayım mı? Burada birkaç daha var. Devam et. Bitsin oraya. Sonra beraber. Devam edelim. Şey yap. Konuşmada itidar. En sona bırak da. Evet. Gülmede itidar. Nasıl gülecek? Tevessüm. Ama insan gülebilir. Çoğaltmayacak. Çünkü kalbi ne yapar? özdürür. Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağırlattınız. Anladın. Hatta eşlerinizden bile zevk anladın. almazdınız. Bakmada itidar. Birinci bakış helal diye saptırmadan gözünü ne Böyle bıraktım. <gülüyor> Başkasının malına bakmayacağım. Çünkü haset ne yapar? gündeme gelir, sabredemezsin. Şükrü ne yapar? Kaçar. Yine çocuklarla ilgili sorumlulukta itidal. O çocuğu Allah sana cennet nimet olarak vermiş. Sen ne yapacaksın? Önem vereceksin. Ona tevhidi öğreteceksin. Anaya babaya üf bile dememeyi öğreteceksin. Namazı öğreteceksin. Yaptığı bir iyiliği başa kalkmamayı öğreteceksin. En ufak bir şeyi küçümsememesini öğreteceksin. Yeryüzünde adam gibi yürütmeyi öğreteceksin. Kasala kasala yürümemeyi ve sesini de çıkartıp bağırarak konuşmamayı öğreteceksin. Hangi sureyi dedim? Lokman. Lokma. Lokma. Evet. Yani çocuğuna sokaktan bulmadın, sokak çocuğu muamelesi yapmayacaksın, sorumlu olacaksın. Çocuğun birisi babasına diyor ki, senin saat ücretin ne kadar baba? Şu kadardır. Ve çocuk haçlıklarını biriktiriyor, bir gün babasına getiriyor, al diyor. Bu ne? Saat hücreti diyor. Bir saat diyor, bana zaman ayır Evet. Esnemede ve aksırmada itidal. diye, diyenler var mı? Var Aksırırken canları indiren var mı? Var. var. İtidal üzerine olacak. Evet. Saygı ve hürmette itidal olacak mı? Herkese bulunduğu konum üzerine ne yapın? Hareket edin diyor. Eğer bir insana değerinden fazla bir şey verirsen ne yaparsın? Soytar edersin. Değeri var bir adamın. değer vermezsen kırarsın. dostluğunu bitirirsin. Demek ki dostlukta da ne yapılacak? İtidal. Ha bir mecliste zengin var, fakir veri, alim var. Herkes var karışık. Hangisine itibar edeceğim? Zengine itibar edeceksin. Niye Evet. Kesinlikle. Evet. Net etmede itidar? Allah Resulunun Sillatı Resulam. Birinin birini öldüğünü görünce ne diyor? Sen onun boynunu kırdın. Ağam, paşam, yiğidim diye bir döne hitap ne atmayacağım? Etmeyeceğim. Kardeşim, canım. Yoldaşım. Bak güzel bir Sana bir dostluğu hatırladım. Yiğidim bir adam. Kabardıkça kabardık. Tavuz kuşu gördünüz mü? İltifat, i̇ltifat ne de, güzel. Allah seni cennetine koysun. Tamam. Allah senin alnını secde. İltifat ediyor şey işte. musun? Allah sana hayırda kalsın. Neyden adam mı? Direkt kartına sen çıkıyorsun. diyor. Yüzüne demezsin. <gülüyor> evet. Ama baba hakkını gözetmede itidal. <gülüyor> kendi anana babana itidal olup da öbürünü yapmayacaksın? ihmal yapmayacaksın? etmeyeceksin. <gülüyor> Anne ve babana her ikisine de sana ne yaparlarsa yapsınlar. Ömrü boyunca sana eziyet dese, mal vermese, öbür çocuğuna iyi davransa, sana kötü davransa bile sen ona iyi davranacaksın. Götürüp de zulüm evine yatırmayacaksın. İslam'da huzur evi diye bir tabir yoktur arkadaşlar. Orası zulüm evidir. Ona bakacaksın üf bile ne yapmayacaksın demeyeceksin. Evet. Komşu ilişkilerinde itidal üzerine olacaksın. Akraba ilişkilerinde itidal üzerine olacaksın. Sahabe geliyor diyor ki bana diyor, bütün diyor, akrabalarım kötülük yapıyor ben onlara iyilik yapıyorum. Hakikaten yapıyor musun? diyor. Evet. Öyleyse kül diyor. Evet. Kolaylaştıracağınız zorlaştırmayacaksınız, sevdireceksiniz, evet. ürkütmeyeceksiniz, nefret evet. ettirmeyeceksiniz. de zaman ve mekanı kollayacaksınız. Zamanı güzel değerlendireceksiniz. Kadir gecesini arıyorsunuz. Yani böyle bir zamanda yatıp uyuyabilirdiniz. Allah razı olsun. Zamanınıza ayırtılmasın. Böyle bir mekanı biz ilim meclisi için açtık. Değerlendirelim diye uzatacaksınız. Tebliğde dil ve uslubunuz Güzel olacak. Kırıcı olmayacak. Karşıdakini tırmalamayacak. Üzmeyecek. Ya yaptık mı da öyle evet der gibi yapıyorsun. Yani, yani öyle bir şey mi dedi mi? Ha, öyle, Allah razı olsun. Yoksa ayıbımı vurdun zannettim mi? Evet. Savaşta bile Allah rızasını gözetecek. Aşırı yapmayacak? Gitmeyecek. Sahabe geliyor soruyor. E Allah'ın Resulü diyor. Yani birisi diyor, kolunu kopardı, yani kılıçtan vurdu, kopardı. Sen de diyor, tam onun üzerine gittin. Adam da La ilahe illallah dedi. Onu öldürebilir miyim? diyor. Yani bir uldunu kesmiş. Eğer öldürürsen, sen onun yerine, o da senin yerine geçmiş olur. Veyahut, birkaç kişiyi öldürmüş, sen de yakaladın, tam öldürecek Ne diyor? Evet. La ilahe. Korkudan dedi kalbini mi harbatır. Yani savaş anında bile ne yapıyor? İtidalı bırakmıyor. Hislerin seni galebe ne yapmayacak? Çalmayacak. Yine Allah muhafaza eşini zinada gördün. 4 şahit getireceksin. Bulamadın lanetleşme. Liyan hakkı var. Aşırıya ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Hislerin galebe çalmayacak. Ama hisne de öldür der. yine savaşta hevesli olmayacağım hani cihat cihat naraları ne yapmayacağım atmayacağım. ne diyor Allah azze ve celle düşmanla karşılaşmayı istemeyin karşılaşınca da tabanlar yağlamayın diyor anladınız mı? itidal budur savaş halindeyken de ölçüyü atmayacağım, yapmayacağım kaybetmeyeceğim İnternete birçok görüntüler düşüyor. Kiminin derisini yüzüyorlar, kiminin kafasını kesiyorlar. Bunlar hoş mu? İslam'da işkence yok. İslam'a ne atanıyor? Bu şekilde şey yapılıyor. Devlet adına halka zulüm ne yapmayacak? Etmeyecek. Öldürmede ihsanlı davranacak. Yani öldürürken insanı işkence ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Cezası idamsa Kılıçsa kılıç ama eziyet edinmeyecek. Evet. Yine göreve talip olmada itidal üzerine olacak. Biz göreve talip olanı ne yapmayız? Vermeyiz. Biz seçeriz. Yani bizde memurluk istenmez diyor. Adaletle hükmedilecek. İyiliği emredip kötülükten nehyedilecek. Evet kardeşler. Sohbeti fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Orta yolu aşıp da ifrata gitmek istemiyoruz. Kararımızı bırakmak istiyorum. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Rabbim Amin. bizleri bağışlasın, Amin. affetsin, Amin. cennetine koyduğu o sanmı kullardan eylesin, Amin. cennette cemalini sonsuz görenlerden eylesin. Amin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri ateşinden geri bıraksın. Bütün kapılardan, cennetin girenlerden, çağırılanlardan, e, olanlardan ve o amelleri işleyenlerden eylesin. Bizleri hayırda yarıştıran, şerden uzak duran, takvada yarıştıranlardan eylesin. Allah hepimizi evrarlardan eylesin. Amin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşheden la inâhe illâhe ente, ve tuğbulih. Elhamdülillahi Rabbül Alemin. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sözü uzattıysak affola. Ama konu uzun. Biliyorsunuz, bayağı bir madde var. Yani bunlar dinimizin maddeleri. Kendimden bir şey eklemediğim için anlatmaya çalıştım. Başka bir sohbette bunları anlatmak cidden çok zordur. Sıkıştırmak da zor. Zaten fazla sürmemiş. 1 saat 51 dakika falan. Yani fazla bir şey diyor. Yani Teferratına girseydik Konu bütünlüğü bozulup anlaşılmayabilirdi. Görüldüğü gibi konuşmadan tut, görünümden tut, yeme içmeden tut, ibadetlerden tut. Hepsinde itidal var. Ama neyle başlamıştık? Fatiha suresiyle. Demek ki itidarlı olmayı her şeyde Allah namazda bile bize ne yapıyor? Hatırlatır. Allah hepimizden razı olsun. Amin.